Ağzı belli Allah'tan Raja'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kün tum tehipbun Allah'a, fattebiğoni, yebibikum Allah'u ve yaufir lakum zinubakum. Vallahu affurur rahim. Salatullahı ala. V belana Rasulunü Nabiü وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün mazlumuz yine Peygamber Efendimiz, delilimiz, rehberimiz,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 Cenab-ı Halik'ül Zülcelal buyuruyorlar ki es billah kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yubbikum Allah ve yagfir lekum zunubakum. Şeyh'le Habibim Muhammedim Resulü eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Muhtemelen şunlar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 Aksekili Hamd Efendi merhumun bir risalesinde dediği gibi yoldan kaymaya görsün tekrar onu yola getirmek çok zor muhterem aklına mağrur dalaletiyle övünen sapıklığıyla şımarıp çılgınlaşan insanoğlu çok zaman en ciddi nasihatlere bile 20. asırda nasıl yılışıyor görüyorsunuz muhterem eminler. o gün peygamber efendimizin karşısına çıkanlara Allah'ın Resulü buyurdular ki sizler yanlış yoldasınız kainatın yaratıcısı gerçek ilah ve mabud olan Allahu Zülcelal birdir, tektir vahdaniyet ve samadaniyet sıfatlarıyla muttasıftır sizse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 Alemlerin yegane Rabbi olan Allah'a kullum ancak dedim. Tamam mı? 71 yaşındayım. Şunu hatırlayıverdim hemen muhterem müminler. İbrahim İbn Atam büyük veli İbrahim İbn Atam Belh sultanlığını Belh sultanlığını bırakıp Çöllere, sahralara düşüp 18 sene bir mürşidi kamile hizmet ediyor 18 sene Sonra Kabe-i Muazzama'da Beytullah'ı tavaf ederken Hecertü'l-khalqa turran fi hevâke Ve aytemtü'l-iyalelike yarâhke Ve levkatâtenî fil hubb-i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 huzurundayım Kabe'nin gölgesindeyim beytini tavaf ediyorum Yüce Rabbim İbrahim Etim Etem devam ederek böyle diyor ve lew katateni fil hubbi irben lemâ hannel füadu ila sivâke çilelerle beni paramparça etsen her parşam bir dağ başında kalsa Yüce Rabbim gönlüm senden gayriye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 Koca Akif, koca şair yolundayız ve milyonlarlık bir nesil yetiştiriyor elhamdülillah taala. Milyonlarlık bir yeni, taptaze bir nesil. Muhterem Müslümanlar, İbrahim İbn Atemin bir beyti demiştim. Kâbe'yi tavaf ederken sözü oraya getirdi. Öyle diyor: Ve inne yekü ya müheyminü kad asaka. فَلَمْ يَسْكُتْ لِمَابُدٍ سِوَاكَ يَا رَبُ Ne kadar tatlı yüce Allah'ım, ne kadar tatlı. Her ne kadar bu İbrahim, sağ karşı günahkardır, pür kusurdur, hataları çoktur ama ezelden ebede senden gayrinin önünde secdeye varmadı bu baş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 Hazreti Kur'an'ın nurunda ve Cenab-ı Muhammed'in izindeyim diyeceksin inşallahü teala. Yoksa yakın tarihimizde gazeteler, efendim medyanın akışı televizyonlarda neler duydunuz? Ne trilyonları adamlar boğazlarına geçirmişler ya. Hani taksildi, hani etiketti, hani fakülte mezunuydu muhtemelen Müslümanlar? E, devlet malı.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 Hazreti Ömer sofraya bakınca böyle bir hayret ızhar ediyor. Hatun Hayrola diyor bizim sofrada bugün bir değişiklik var diyor. Müslümanlar ya niye bu rüşveti alıyorsun diye soruyorsunuz şimdi. Akıllı adam bayağı diplomalı adam niye bu rüşveti alıyorsun?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 Olur mu hocam diyeceksin? Ey vallahi olacak inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet kopmadan asrı saadetim gibi bir gün daha gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Ben sadece şu işin üzerindeyim. Benim sağlığımda olsaydı da benim Abdurrahman'a kal, gençlere kalmasın. Benim sağlığımda olsun da göreyim gözümü rahat kapayarak öleyim teala.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 Alışverişinizde, adabı ı muaşeretinizde, idarenizde, amirliğinizde, memurluğunuzda, hocalık ve hacılığınızda, mühtilik ve vaazlık ve imamlığınızda ve bütün halükarda hayatınızın her safhasında فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ve وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ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 ''Bilirim ben beni, sevecek yüz yok bende, sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah.'' diyor. Resulullah bile bir kimseye muhabbet eder, severse, kurtuldu, ebedi kurtuldu demektir. Allah severse, evet, ''Yuhbibkümullahu ve yagfir leküm zunubeküm.'' Allah sizi Resulullah'a tabi olduğunuz zaman, sünnetine uyduğunuz zaman sever.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 Ahfedince cennetine kor Cennetine koyunca bütün nimetlerle taltif eder Ve bu nimetlerin zirvesi olan cemaliyle sizi şereflendirir muhterem Öyle olunca tek yolu anlamış olduk Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın sünnet yolu Wallahu gafururrahim Allahu u Zülcelal bağışlayıcıdır Rahmetiyle yarlayıp esirgeyicidir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 Azab'a söylediğimiz gibi Hazreti Ömerlere, Sıddıkı Ekberlere, Hazreti Osmanlara, Cenabı Ali'lere, Sahabe ve Tabi'ine muhabbet edenler hiç korkmayın, hiç sarsılmayın. Mahşerde onlarla berabersiniz, cennette onlara komşusunuz inşallah ululara. Ben burada böyle konuşurken sokaktan geçiyor. <gülüyor> diyor. Gene Hoca Cennet'ten bahsediyor diyor. Tapu veriyor diyor. ya Yani ne Allah'a ne Resulüne ne Kur'an'a ne sünnete ne de cennete kat adamın ihtiyacı yok. Ve bugün memleketimizde böyle milyon var. Milyonlar var. Ya. Biz hidayet için dua ediyoruz Müslümanlar. Beşerdir, insandır, kuldur. Boşa gitmesin ya Rabbi. Bütün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 Allahum ehli kavmi fe la ya'lemun Ya Rabbi benim bu kavmime hidayet ver Bilmiyorlar da onun için yapıyorlar buyurdu Uhud meydanında da Allahum gufir kavmi fe la ya'lemun Bu kavme sen gufranınla Nurun ve hidayetin ve tevfikinle yetiş Bilmiyorlar da bu cefayı onun için yapıyorlar Hidayetini lütfet gerçeği görsünler diye dua ediyor Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar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 Cenab-ı Ali bir gün Peygamber Efendimiz'den soruyor. Peygamber Efendimizin damadı Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimizin amca zadesi ve buyuruyorlar En Medinetül ilmi ve Aliyun babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Kim ilim istiyorsa kapıya müracaat etsin Ali'ye gitsin buyuruyorlar. <gülüyor> Esrar deryası ledünniyat deryası muhterem Müslümanlar bazen böyle elini sadrine kalbinin üzerine vurur ah ehil arıyorum Allah Resulü'nden aldığım ulum ve ledünniyatı aktarmak için buyurlarmış Hazreti Ali Kerem Hazreti. Tefsiri Mahaymi diye iki ciltlik bir tefsir var muhterem Müslümanlar Medine-i Münevvere'de vefat etti Aslan Türkistanlı sonra Konyalı Sonra Medine'de vefat etti. İçinizde çok tanıyan var Saatçi Osman Efendi Hoca. Bir gün bana demişti ki, tefsir-i mahayimil diye bir tefsir var. Onun sözü, benim değil muhterem Müslümanlar, beni ayıplamayın. Osman Efendi, Saatçi Osman Efendi Hoca öyle demişti. Tefsirler de, ilahi gücünde o kadar sağlam bir tefsir. Hindistanlı bir alimin tefsiri.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 Hazreti Ali 300 sözünü almış Tefsir-i Mahayimi'nin mukaddimesinde Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uqra 70 ba'iran min manel Fatiha lefa'alte. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uqra 70 ba'iran min manel Fatiha lefa'alte. Eğer murad etsem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 Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar Benim sahabelerim semadaki yıldızlara benzerler Hangisine uysanız en doğruyu bulur vasılı illallah olursunuz diyor Niye? Çünkü ilmi ve marifeti ahlak ve imanı re'sen re'sen Resulullah'tan alan insanlar Peygamber Efendimiz karşı karşıya bir ömür boyu veya birkaç seneler oturmuşlar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 Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar El marifetü re'sü mali Ya Ali Marifetullah sermayemdir. Evet. Beşerin ekremi mahluk olan eşrefi mevcud olan insanın yaratılışın gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmek. Geçen dersimde üzerine birkaç cümle söyledim muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak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 Resulullah sevgisi, şeriat sevgisi, anne baba sevgisi, evlat sevgisi, aile sevgisi, mümin kardeşlerin sevgisi, evliya, alimler, sulaha ve velilerin sevgisi, hatta muhtemelen Müslümanlar evindeki kedinin sevgisi bile. Ya, kedinin köpeğin sevgisi bile.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 İslam'da çekişme yok İslam'da eşkıyalık yok İslam'da soygun yok İslam'da katil ve cinayet yok İslam'da dersini söyleyeyim mi evet. Üç günden fazla Dünya için kardeşine küsmek Haramdır küsmek küsmek Bir şeyi Sebep göstererek Dünyalık bir şeyden dolayı Hacrül Müslim Efendim Ya Eyvah hadis-i şerife güya girecektik ya dünyada sağ olduğumuz müddetle mümin kardeşlerimizle Müslüman kardeşlerimizle hep sevişeceğiz hep kaynaşacağız hep kucaklaşacağız ve İslam'ın temeli dayanalı İslam'ın huyu ve ahlakı Peygamber Efendimiz yani yıldızlar adedince olan fazaylinden biri de sevgidir ve aşktır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 bütün dertlerin ezelden ebede bir tek cilası var, devası var, iksiri var. İslam ve yine İslam ve yine İslam. Aslı saadette, ya Akif öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yer diyor. Ya, Peygamber Efendimiz'den evvel beşeriyet ve insanlığın hali bu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 kara karının oğlu diye vermiş. evvelce benden duydum Bilal-i Habeşi Esmer olduğu için Ebuzer Zer de biraz hadidül ül Meşreptir ümmeti u ümmeti ehidda'uha'' diyor Peygamber Efendimiz ''Ümmetimin hayırlıları şeriat babında hadid hiddetli olanlardır'' diyor haberin ola öyle yalan Müslüman olmayacaksın delikanlı hakkı hak bilip hakkı ıttibak edeceksin batılı batıl bilip batıldan mutlaka uzak olacaksın evet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 bayağı da kırıldım kardeşim ediyor. Gözünden böyle yaşlar akıyor. Bilal Habeşi. Peygamber Efendimiz sallallahu bak bak bak. Muhteremimler şimdi şakavetler, cinayetler, parakollar, karakollar, köyler taranıyor, aileler, haneler, hanımlar yıkılıyor ya. Aslı saadetin bunları yakın bir tarafa bırakın hadisesi de bu. Evet. Yani günler, aylar içerisinde, yıllar içerisinde Aslı Saadet'teki müthiş hadise bu Biri diğerine Karakar'ın oğlu demiş O biri de gelip Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ebu zelin Gıfari'yi çağırıyor Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var Bilal-i Habeşi kardeşimle halallaş diyor Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var Kardeşin, kardeşin Bilali Habeşi ile anlaş diyor. Cenabı Ebu yanağını yere koyuyor. Yanağını yere toprağa koyuyor. Bilali Habeşi kardeşim hakkını halal edip de ayağının biriyle bu yanağıma basmadıkça vallahi başımı kaldırmayacağım diyor. Ve kucaklaşıp gözyaşlarıyla sevişiyorlar. Mütemmimiler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 kelimeyi, tayyibeyi, münciyesi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek ölmeyi nasip ve mukadder eyle. Hakka hak bülüp, hakkı ıttıbak, batılı batıl bülüp, batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı, karra ahmediyeyi, muhammediyeyi, mustafa büyüye, temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma yevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet, ve cemali ilahiyyesi ile iltifat ve ikram eyleye Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun Ve selamun alel Ve Velhamdülillahi Rabbil Alamin El Fatiha